Efendim insanın elbisesine balık kanı sıçrarsa namaz kılabilir mi demişler? Şimdi Hanefi mezhebinde kan necistir, el ayasını geçerse namazı manidir.